Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Ee, biz bu kaydı yaparken 33. İstanbul Kitap Fuarı'nın e, kitap fuarı henüz başlamamış e, durumda ama siz dinlerken ikinci gününde olacak. Ee, ee, evet, 8-16 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Senin de dediğin gibi 33.sü .'si yapılıyor bu sene. Önce biraz e, kısaca fuarda neler var bu yıl genel olarak bahsedelim istersen. Tamam, ee, sen bayağı bir not almış durumdasın. Evet, e, sanki her sene birazcık daha sayılar artıyormuş gibi geliyor. Bu sene e, yerli ve yabancı 850 yayın evi ve sivil toplum kuruluşu katılıyormuş bu ara. E, söyleşiler, paneller, çocuklara ayrıca etkinlikler e, ve bu yıl ilk defa müzik dinletileriyle toplam 270 etkinlik gerçekleştiriliyor. E, bu 270 etkinliğin 57'si çocuklarla ilgili olacak e, okuma atölyeli, okuma, e, okumalar, atölye çalışmaları dahil. E, bu yıl sinemamızın 100 yılı teması e, başlığı seçilmiş fuar, fuarın e, ve onur yazarı Atilla Dorsay, e, ünlü sinema eleştirmeni ve yazar. Atilla Dorsal ile ilgili onun sinema eleştirmenliği yazarlığı ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sinema teması kapsamında toplam 50 etkinlik düzenleniyor. Sinema severler için hayli zengin bir içerik var. Çocuklarla ilgili yani çocuk edebiyatı vesaire ilgili de sinema içerikleri var. Tabii biraz sonra onlardan da bahsedeceğiz. Çocuk etkinlikleri içerisinde de var bir Atilla Dorsay sergisi var Renkli Sinemaskop Bir Hayat Atilla Dorsay başlıklı Sadık Kara Mustafa tasarlamış sergiyi Onur konuğu Macaristan bu sene Uluslararası Salon yine fuarın ilk birkaç günü açık olacak ayrıca bu yıl yaşamını yitiren Gabriel Garcia Marquezle ile ilgili de bir etkinlik düzenleniyor 15 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek e, Hayata eserleri ve Türk halkının Markez Edebiyatı'na bakışı çerçevesinde bir etkinlikmiş bu. E, fuarda iki tane yenilik var bu sene. Bir tanesi müzik. E, 8 Kasım Cumartesi, 11 Kasım Salı ve 15 Kasım Cumartesi tarihlerinde fi, e, Türk filmleri müzikleri çalınacakmış. Hı hı. Neyse hemen aklından Hababam sınıfı Evet evet benim de ilk, i̇lk o gelen geçmişti. o geldi yani. Fuar koridorlarında çalacak Bir tane daha melodiler. geldi. Ne? Adile Naşit. Hamam. Hamam sahnesi. O kurunadan bu kurunaya çirkef sıçramış. Tosun Paşa. <gülüyor> evet Tosun Paşa. <gülüyor> <gülüyor> diğer yenilik fuarın diğer yeniliği 8-11 Kasım tarihleri arasında uluslararası salon kapsamında açılacak olan mutfak. Bu benim çok evet, ilgimi evet, çekiyor. Bu, bu benim de çok ilgimi çekti. Ee, siz bu programı dinlerken ben evde oturuyor olacağım. Ben de o mutfakları Sen geziyor olacağım. mutfakları <gülüyor> geziyor olacaksın. İşte en acı verici kısmı bu. <gülüyor> ee, sevilen, takip edilen yemek yazarlarının, e, blog yazar, Macaristanlı ünlü yemek blogu yazarlarının e, yer alacağı, işte e, interaktif yemek sunumlarının söyleşilerin olacağı bir... <gülüyor> Birkaç günlük etkinlik olacak bu. Kulağa çok güzel geliyor. Ve son olarak fuar saatleri değişmiş bu sene. Hafta içi 10-19, hafta sonu 10-20 saatleri arasında gezilebiliyor. Öğrenciler, öğretmenler, emekliler ve engellilere giriş ücretsiz. Diğer geri kalan kişiler için 5 TL. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi yan binada artist 2014 Sanat Fuarı var. İlgilenenler orayı da gezebilirler. Gelelim çocuk etkinliklerine. Ee, çocuk etkinlikleri başta söylemiştim. 50'den fazla etkinlik yer alıyor. Söyleşiler var. Ee, atölye çalışmaları var. Ee, çeşit çeşit. Ee, yine bu kayıt yapılırken henüz gerçekleşmemiş. Ama bu yayını siz dinlediğiniz sırada... yani. Dün diyeceğiz. Evet. 8 evet, Kasım Cumartesi günü. <gülüyor> Siz dinlerken günü, dün olacak. Evet. E, cumartesi günü e, iki tane ödül töreni gerçekleşmiş olacak. E, birazcık sen bahset istersen. İlki. Ee, evet. İki tane ödül töreni var. E, bir tanesi saat 14-15 arasında Ada Salonu'nda gerçekleşiyor. TUDEM Edebiyat Ödülleri Korku Öyküleri Yarışması e, düzenledi bu sene. Ee, ve aynı kapsam yani TUDEM Edebiyat Ödülleri kapsamında bir de bana bir kitap çek e, adı altında e, kitap tanıtım filmi yarışması düzenledi TUDEM bu sene. E, bu iki yarışmanın e, ödülleri e, verilecek, kazananları ödüllerini alacaklar. E, yani korku öyküleri olması bir kere önemli evet. çocuk edebiyatı açısından e, korku öyküleri... E, Çocukların hani çok biraz sevdiği bir Çocukların çok sevdiği, ebeveynlerin böyle bir işte çok hani... Çok korktuğu. <gülüyor> evet, bir şey. Kitap tanıtım filmleri yarışması da çok önemli. Çünkü kitapla, nasıl söyleyelim, kitaba giden kolay bir yol aslında. Evet. Tanıtım filmleri. Dünyada çok yaygın, bizim yine geri kaldığımız bir alan. Evet. Ee, ufak ufak bir hareketlilik başlamıştı yani ufak ufak çok evet, evet yani ama bir yarışmanın düzenlenmesi hani böyle bir teşvik olması evet. e, yani bir yayın evi sonuçta bunu görev edinmiş durumda bu önemli bir şey İkinci, e, ee, kazananlar belli olmuştu e, fuardan önce e, Karakura'nın düşleri ile Hanzade Servi e, e, bu, evet yarışmanın birincisi korku, o. E, ödülünü kazanan kişi oldu e, Betül Gönüllünün çektiği e, Montego Amcanın Dehşet Hikayeleri adlı kitap için çektiği filmde birinci olmuş. Evet, e, bana Tam bir da kitap korku çekeyim. öyküleri yarışmasına bir korku kitabının <gülüyor> evet, evet. seçilmiş olması <gülüyor> i̇yi da geldi. iyi denk gelmiş. E, bir ödül töreni daha aynı var. gün var. Evet, aynı. O da saat 15 ile 16-15 arasında HBL Ada Salonunda e, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin düzenlediği ödel, ö, ö, ödel. ödül <gülüyor> ödül töreni, töreni bu da. Ee, işte 31 yayın evinden 149 kitabın katıldığı bir e, nasıl diyelim yarışma diyemeyeceğim buna bu bir yarışma yani, değil de yani verilen kriterlere, evet, uyan, kriterlere uyan 149, 149 kitap olur. arasından e, 4 kitaba ödül e, veriliyor. 2 kitap da e, jüri özü, özel, özel ödülüne e, değer bulunuyor du. Ee, şimdi bunları saymalı mıyız? Sayalım. Hızlıca ben okuyayım ee, istersen. Tamam. Yılın Resimli Öykü Kitabı dalında da Arslan Sayman'ın yazıp Deniz Üç, Üç Başaran'ın resimlediği Piraye'nin Bir Günü Yapı kredi, kredi yayınları. Ee, yılın Çocuk Romanı kitabı dalında Behiç Akın yazdığı günüşi kitaplığından çıkan Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği. Yılın Gençlik Romanı dalında Ahmet Büke'nin yazdığı ve 18 yayınlarının yayınladığı Mevzumuz Derin adlı kitaplar e, evet. ödüle değer görülmüş. Ayrıca Yılın Çocuk Kitabı tasarımında Said Ensafi'nin tasarımını yaptığı Evrensel Çocuk Kitaplığı'nın tablodaki prenses Hı -hı. kitabıyla... Naide Dikel'in tasarladığı yapı kredi yayınlarından çıkan Kedinin Kanadı Olsa Filiz Özdem yazmış, Emine Bora resimlemiş ee, ve Yılın Çocuk Romanı kitabı dalında da Feyza Hepçilingir'lerin Türkücü Çocuk, Kırmızı Kedi yayınlarından çıktı jüri özel ödülü kazanmış kitaplar evet, Bunlar önemli şeyler, yani bu tür ödüller, evet. bu tip yarışmalar önemli Biraz da etkinlikler, atölyeler, fuar boyunca karşılaşacağınız, yani takip edebileceğiniz, katılabileceğiniz etkinlikler ve evet. atölyeler. Bir tanesi söyleşiler. yine geçmiş tarihli bir etkinlik. Yani biz yayınlarken dün olacak. Evet, cumartesi günü gerçekleştirilen bir etkinlik bu. Özellikle geçmiş bir etkinlik ama adını söylemek istiyorum çünkü... Fuarın temasıyla doğrudan ilgili çocuk kitaplarının sinemaya uyarlanması konulu bir söyleşiydi. Bu Sevin Okyay, Muharrem Buhara ve Görkem Yeltan konuşmacı olarak katılmışlar. Çocuk kitaplarının sinemaya uyarlanması konusu çok ilgimi çekti benim. Yani dinlemeyi isteyeceğim etkinliklerden biriydi bu. Çünkü Bir Dolap Kitap'ta da çok yazdık. Evet çok yazdık yabancı çocuk kitapları çok uyarlanmıştır sitemaya Yani zaten yerli yapımlarda hani olacaktır Elbette ama zaten biraz hani, vakti var ama evet, biraz da daha vakti var Yani bu arada bir filmden uyarlanmış kitap diye bir şey yok değil mi yani ben duymadım daha ama bilmiyorum Ben de bilmiyorum herhalde yoktur bilemedim yani neyse ee, var aslında Star Wars. Kitapları yapıldı filmlerden sonra. Evet, ama yani ha, e, o biraz zorlama yani ha, belki yani, vardır başka örnekler. Yani ama çocuk ürün olarak görmek lazım. Evet. Bildiğim kadarıyla evet. yok. Ee, gelelim 9 Kasım Pazar programın bu programın yayınlandığı tarihe geldik. Ee, saat 12'de Karadeniz Salonunda bir etkinlik var. Küba'nın çocukları Küba'da çocuk hakları ve çocuk edebiyatı. Nihal Ünver ve Oralis Sisneros. ...konuşmacıymış... Ee, ...Küba Büyükelçiliği ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği... ...yazılama yayın evi düzenliyor... ...burada ilginç bir başka durum daha var... Evet. Ee, ...yazılama yayın evi... E, ...bu yıl... E, ...iki çocuk kitabı yayınladı... Evet, ve bu fuara, ilk, evet, ...yani Jose Marti Küba Dostluk Derneği... ...ilk defa... E, ...Kübalı e, çocuk yazarlarının... ...kitaplarını dilimize kazandırmışlar... ...fuarla birlikte... E, ...piyasaya çıkacak... Ben de merak ediyorum açıkçası. Bugün bir söyleşi daha var. Avrupa Edebiyatı'nın Asi Kalemi Gençlerle Buluşuyor başlığı konulmuş buna. 14-15'te başlıyor yine Karadeniz Salonu'nda konuşmacı Zoran Rivenkar. Zoran Rivenkar'ı Bir Dolap Kitap takipçileri Yerde Ağır Gökte Hafif kitabıyla ve Soğuktan Korkmayan Tek Kuş kitabıyla tanırlar. Benim de yazarın en sevdiğim iki kitabı diyebilirim okuduklarım içinde. Ee, Fuardan hemen önce bir kitabı daha, daha yayınlandı, evet. çok taze. Yetişkin Edebiyatı'nı takip edenler de... Edir Tabii ben zaten var, genç ve yetişkin içinde kitapları var. Bugün fuarda konuşmacı. Büyükada Salonu'nda yine bugün saat 18 ve 19'da bir panel var. Niçin? Çocuk Edebiyatı. Başkalı. Yani evet adı adı hani düşündürücü evet. bir isim. Niçin Çocuk Edebiyatı. Ee, konuşmacılar Gülten Dayıoğlu, Adnan Bin Yazar, Sedat Sever, Selahattin Dili Düzgün ve Çogem e, TÜYAP ortaklığıyla düzenlenmiş. Niçin Çocuk Edebiyatı gerçekten ilginç bir e, soru olmuş. Ee, aslında yanıtı ben de merak ettim. Fırsat bulursam dinleyeceğim. E, zaten e, aslında konuşulan bir konu ya, yani edebiyat var ama çocuk edebiyatı diye... Biz, yani işte evet. bu biraz zaten zorlama bir ayrım. Yani açıkçası e, hani bana göre e, işte ne bileyim e, Shakespeare'in Tolstoy'un, Dostoyevski'nin yazdığı herhangi bir şeyden e, daha e, az zayıf vesaire bir şey değil nitelikli bir çocuk kitabı. Yani hani çocuk edebiyatı diye ayırmak bilmiyorum çok bana da hani böyle bir e, düşündürücü ya. Yani bu ayrım niçin gerekli görülüyor? Hani çok da bilmiyorum. Mesela işte ee, geçenlerde yani yakın zamanda TÜDEM'den e, yayınlanan e, Heinrich Bölün e, bir e, anekdotu onun anekdotlar barındıran <gülüyor> bir kitabından yapılmış bir uyarlama e, Balık Tutma Dersi adı altında. Şimdi bu yaş grubu var diyebileceğimiz bir şey değil zaten çocuklara, göre, çocuklara yönelik yazılmış bir şey de değil ama 3 yaşa da gider 4 yaşa da gider. 70 yaşa da gider yani evet. hani böyle bir durum varken bilmiyorum niye bu ayrımı yapıyoruz. Ama ee, e, bunu her yaştan insan okuyabilir de e, bir Shakespeare'i uyarlamadan bir çocuğa okutamazsın. Yani öyle bir ayrım var herhalde yani ya da bazı yani, konuları çocuk kitaplarında göremezsin. Evet tabii ama edebiyattan söz ederken niçin bu ayrımı yapıyoruz diye takıldım ben Hı -hı. daha çok aslında. Yani tabii ki böyle teknik bir mesele var evet. ama bu bir teknik bir mesele evet. bence. O zaman bugün saat 18'de Büyük Ada salonuna gidip <gülüyor> bu paneli dinlemen gerekiyor. Ee, gerçekten ilginç bir konusu var. Ee, bugün e, farklı salonlarda Heybel Ada salonunda, Kınalı Ada salonunda e, çeşitli söyleşiler, konuşmalar var. Hepsini tek tek sayamayız Sayam, maalesef evet. süremiz yetmiyor pazartesiden itibaren bir anda çocuk etkinliklerinde bir artış oluyor. Çünkü <gülüyor> Tabii. hafta içi ok hafta okullar içi, geliyor. okullar e, topluca yani Bu konuda yalnız bi bizi dinleyen e, öğretmenlere buradan seslenmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına şu çocukları sıraya sokup dur otur bağırma bilmem. hani çok zor bir şey biliyorum. E, o kalabalıkta o çocukları zapt etmek de çok zor. Evet. Ama yani böyle bir ördek sürüsü gibi Hani bir şey de anlamıyor çocuklar yüzlerinden de belli yani hani ya da ay oluyor. ayraçların oturuyorum. bedava olup olmamasıyla ilgileniyorlar sadece zaten yani zor bir şey mecbur da değilsiniz ya getirmeyi aslında yani evet görevmiş gibi yapılıyor evet. ama çocuklar için iyi iyi niyetli bir evet hareket tamam. ama pek bir işe yaradığını düşünmüyorum fazladan da bir eziyet oluyor yani getirin etkinliğe gir türün çıkartın hani ne bileyim Keski, öyle geliyor hani bana yani. Gece ve şu saatte burada toplanalım Hayır. denilebilse ama o da Ya da bunu zor. mesela özel bir şeye çevrilse bu yani işte ne bileyim hafta içi ne kadar sadece öğrenciler falan mı dense ne bileyim yine yani. ama çok kalabalık Evet yine çok yani. bilemiyorum. Zaten sorunlu bir şey içi... yani bu sorun güvenlik açısından da çok sorunlu buluyorum bunu. Evet. Ee, her sene bunu tekrar ediyoruz. Güvenlikle ilgili ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum hem de bunun. Ee, bilemiyorum neyse kötü şeyler anmayalım <gülüyor> devam edelim. Ee, evet Pazartesi 10 Kasım Pazartesi Karadeniz Salonunda bir sinema etkinliği daha var Sabah 11'de Banu Boz Demir'in e, konuşmacı oldu küçük Sinemacılarla tüyapta Hı -hı. etkinliği var Banu Boz Demir'in daha önce kelime yayınlarından zaten e, sinema küçük evet. Sinemacılar e, kitabı çıkmıştı e, herhalde Çocuklarla yine bu konu üzerine konuşacak. Zaten fuarda da sinema ile ilgili sergiler bir sürü etkinlik oluyor. Konuşulacak konu çok. Ee, aynı gün Büyük Ada Salonu'nda Macaristan'dan ünlü bir çocuk öyküsü. İstvan Fekete'nin tilki yavrusu Vuk öyküsü. Ee, başlıklı bir söyleşi var. Tarık Demirkan konuşmacıymış. Onur konuğu Macaristan düzenliyor bunu. İşte e, bu da çok ilgimi çeken evet. bir başka şey. Çünkü hani Macar e, edebiyatından ne bilirsin? Pal Sokağı Çocukları. Başka? Yani değil mi? Hani evet. Bir şey gelmiyor hemen aklımıza yani. Bu da e, muhtemelen yani isminden öyle anladım ben. Bir resimli kitapmış gibi geliyor. E, hani keşke böyle kitabın evet, resimlerini evet, göstererek keşke. onu o sırada okuyor olsalar. Şey yani, öyle bir şey mi belki. acaba diye düşündüm ben. Benim de çok ilgimi çekti. Ee, Salı gününe gelelim ya da istersen bir şarkı arası verelim ee, salıya geçmeden önce. Bence zamanımızı bu etkinlikleri söylemeye ayıralım ve devam edelim. Tamam sen bilirsin. Ee, 11 Kasım Salı günü Marmara Salonu'nda saat 11-11.45 arasında... Dünyalı ile keşfeden çocuk üretir. Ha. Başlıklı Dünyalı Dergi. <gülüyor> Şimdi etkinliyor. şarkı çalmaya engel oldum. Çünkü benim etkinliğimden bahsedilecek. <gülüyor> Öyleymiş gibi oldu. Tüm. Evet. <gülüyor> Dünyalı Dergi'nin böyle bir atölye çalışması olacak. Sen evet, de orada e, olacaksın. Yani ben yapacağım zaten evet. atölye çalışmasını. Yani dergi üzerinden. Aslında burada isim biraz yanlış gibi olmuş. Dünyalı ile ee, ...keşfeden çocuk tamam. Ee, habercilik, işte haber yazmak, haber nedir, e, gazete nedir, dergi nedir, farkları nedir, dergide neler olur vesaire gibi... Bir dergi nasıl hazırlanır, bir dergi nasıl hazırlanır gibi e, konulara e, girmek niyetindeyiz o gün çocuklarla. Ee, hani Biraz daha bu işin e, mutfağından söz edeceğimiz bir etkinlik olacak ve çocukların da dergiler üretmelerini umuyoruz aslında hı. evlerine dönünce mesela ne güzel. Ee, evet bu konuda çalışma yapan çalışma yapmaya başlayan okullarda oldu ben bu etkinlikleri okullarda da yapıyorum hı hı. ve e, okullardan da hani bu tip mesela duvar dergisi hazırlıyorlar mesela İzmir'de bir okul şimdi hı hı. E, Ekin Koleji mesela bunu yapıyor gibi işte bir yere varmasını istediğim bir etkinlik. Yani çocuklarda yaratıcı fikir çoktur. E tabi bizden çok daha çok yani kesinlikle bizden çıkıyordur. daha çok. O yüzden hani çok umutlu olduğum evet. bir alan. Ee, başka neler var? Aynı gün yine hepsini saymayalım. Farklı salonlarda, farklı saatlerde çocuk atölyeleri, söyleşileri devam ediyor. Evet mesela çocuk edebiyatında çocuk... bir ilk roman devin şarkısı evet, 11 Kasım Salı Karadeniz Salonu'nda saat 11'de gün kitaplığı düzenliyor konuşmacı Raife Polat. Polat zaten yakın zamanda çıktı Evet. devin şarkısı kitabı da Raife, Raife Polat'ın evet, e, Tilki Tony ile tanışmaya hazır mısınız yine yakın zamanda kelime yayınlarından çıkan hı hı. bir kitap serisi bu e, hafta içi Etkinlikler gerçekten çocuklara göre çok dolu çok güzel. Yani böyle görmek de unutulmaz evet, bir açıyor. Evet 11 Kasım Salı Büyük Ada Salonuna geldik. Bir sinema etkinliği daha var. Sinemacılık oyunu söyleşisi. Gülsüm Cengiz konuşmacıymış. Düzenleyen de Evrensel Basın Yayın Evrensel Çocuk Kitaplığı. Sinemacılık oyunu deyince yani i̇şte bir orada sürü... bir oyun mu oynatılacak yine böyle interaktif bir şey mi olacak? E, ismi çok ya, cazip. Evet, sessiz sinema oynasam bile güzel yani. Evet evet yani e, konu olarak çok ilgi çekici. 12 Kasım çarşamba günü Marmara salonundayız. Yine Dünyalı Derginin başka bir etkinliği evet. var. Ee, Nazan Tacer, origami sanatçısı Nazan Tacer. Dünyalı Dergi'de origami sayfaları evet, da hazırlıyor. Evet bir etkinlik sayfası hazırlıyor. Kes yapıştır. Evet, Başlayalım. bir origami atölyesi düzenleyecek. Yakın zamanda ya zaten origami kitapları olan bir isim. Tacar yakın zamanda küçük yaş grubu için evet. de yeni bir mini mini, mini, mini, mini origami, origami diye daha böyle oyun oyuncaklı evet. origami örnekleri hazırlamış. Onlar çıktı. Henüz inceleyemedim ben kitabı ama merak ediyorum açıkçası. Atölye çalışmaları devam ediyor. İşte Çiğdem Odabaşı Yapı Kredi Yayınları'nın Dağlar çocuklarda diye bir atölyesi Hı. var. Ee, yine 12 Kasım Çarşamba günü Karadeniz salonunda saat 10-15'te Ha, tülin Kozikoğlu. Tülin dondurması. Çılgın dondurma söyleşisi. <gülüyor> evet, evet. Ee, bu bir, yani Tülin Kozikoğlu'nun etkinlikleri çok eğlenceli oluyor. Yani söyleşi deniyor burada ama söyleşiden çok daha fazlası olup Olacaktır. bitiyor orada. Olacaktır, evet. Yani ee, yine gelsin pırasalı dondurmalar, gitsin musakkalı dondurmalar. Evet, çocuklar çok eğleniyor. Yani gerçekten... E... Ben de eğleniyorum canım. Yani. <gülüyor> orada bıcır bıcır <gülüyor> coşuyorlar. İşte muhtemelen yine dev gibi çılgın bir... Dondurma hazırlanacak orada. İletişim yayınları düzenliyor bu etkinliği de. Ee, aynı gün Küçük Çocuk Gözünden Göçmenlik Kömür Karası Çocuk Müge İplikçi'nin yazdığı günüşe kitaplığından çıkan kitap hakkında konuşulacak bir okuma söyleşi yapılıyor. Çok zor bir konu. Evet. Ee, yine aynı gün ve aynı salonda Karadeniz salonunda bir panel var. Bu da ilginç. Saat 14.15 ile 15.30 arasında. Çocuk edebiyatımızın klasikleri var mı yok mu? Zor bir soru. Yani, Tartışılacak evet. bir soru. Paneli Gülçin Alpöge yönetiyor. Konuşmacılar Fatih Erdoğan, Mavisel Yener ve Yalvaç Uralmış. Yani işte çok zor konular gerçekten. Yani bu klasik meselesi de çok zor bir mesele. Hayat gösterir tabii. Evet, yani, yani Türkiye'de çocuk edebiyatı çok daha aslında eski hayır, örnekleri eski, de tabii var ki ama. ama ya bu sanayi tipi çocuk. Yani hani, daha çok geyeni, çok genç e, çocuk edebiyatı. Yakın zamanda hızlandı diyelim. Evet. Yani yakın zamanda hızlandı, yakın zamanda gelişmeye serpilmeye başladı. E, ama klasikler var mı yok mu? Benim de bildiğim... Yani. E, yani klasik... Bunu tabii Fatih Erdoğan, Mavisel Yener ve Yalvaç Ural hani eskiden zaten, beri yani. bu işin içinde olan kişiler çok güzel tartışacaklar. Ama o kadar güzel kitaplar da çıkıyor ki günümüzde yayınlanan kitapların içinde mutlaka hani ileride klasikleşecek olan kitaplar var yani bence. Yani benim problemim daha çok zaten bu klasik kavramıyla ilgili. Hani o da benim arızalı olduğum bir konu ama şimdi uzun uzun bunu konuşmak evet, yani yerine. Yani işte her nesil evet. e, işte Erik Karl'ın açtırtılı gibi yani, yani evet. insanlar okumuşlar, büyümüşler, çocuklarına okutuyorlar. Her dönemde seviliyor. Yani Türk Çocuk Edebiyatı'nda da böyle kitaplar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor var. Ya da var başlıyor, belki de haberimiz var. yok. Ya da artacak diye yani iyimser evet. bakalım. Ee, Perşembe günü yine Karadeniz salonunda geçenlerde daha sen radyoda bahsetmiştin. A, Dört Kozalak evet. Karin Karakaşlı'nın kitabı. Ya Kozalak. Dört Kozalak evet bence önemli bir kitap. Türkiye açısından önemli bir kitap. Yani farklılıklarımız ve beraber yaşamayı beceremeyeşimiz ve bunun üzerinden sağlanan ağır rant <gülüyor> hani bedelini saray olarak ödüyoruz mesela. Evet. <gülüyor> Yani dikkat etmek gereken bir konu. Bu konuda önemli bir kitap dört kozalak. Evet. Ay yine geçenlerde bahsettiğimiz yine radyoda Büyünce ne olsam serisi Toprak Işığı. ne olsun evet. O da iyi bir meslek tanıtım kitabı mı demek lazım bilemiyorum. Yani evet. bilim insanı işte Fikir mühendislik verici, evet. Yol Ama şu özelliği var. Yani sen bu mesleği yaptığın zaman çok şahane olursun. Güzel para kazanısı falan. Yani hani böyle de yanları var. Bak hani ee, o çok kadar sevindir. Evet. Yani Onu anlatmış değil e, mi? O açıdan çok Önemli buldum bir kitap. Burada. Evet yine Karadeniz Salonu'nda 13 Kasım Perşembe günü saat 15'te başlığı ilgimi çeken bir söyleşi var. Sanatçı doğan çocuğun sanatçı olarak büyümesinde çocuk edebiyatının rolü. Asuman Portakal konuşmacı düzenleyen altın kitaplar. Gerçekten yani, yani başlığı... başlık zaten yeterince <gülüyor> ağır ve hani... Düşündürücü. Evet gidip dinlemek istiyor insan. E, Cumaya geldik. E, Yetişemeyeceğiz bir, sonuna kadar. Evet evet e, bir tane daha başlık var yine ilgimi çeken. Genç yaşlarda yazar olmak mümkün mü? Ha neden olmasın demek istiyor insan hemen. Evet Ama evet, evet yani, mümkün mü? Evet. <gülüyor> e, Miyase Sertbarut konuşmacıymış. Tudem düzenliyor bunu da saat 11'de 14 Kasım Cuma günü. Ee, aynı gün birkaç tane daha etkinlik var ee, Karadeniz Salonu'nda çok sayıda etkinlik var. Karadeniz Aa. Salonu'ndaki e, son etkinlik saat 15'te e, bir panel Travma ve Çocuk Edebiyatı Soma Örneği başlıklı. Evet. E, bu panelde önemli bir konuya değiniyor. E, Süleyman Bulut yönetecekmiş konuşmacılar. Sevgi Koşener, Necdet Neydim, Sara Şahin Kanat, Arslan Sayman. Çocuk ve Gençlik Yayınları, Yayınları Derneği'nin Derneği. düzenlediği bir panel. Ee, evet. Hafta sonuna gelince, fuarın ikinci hafta sonu ve gelecek haftaki son iki gününde e, çocuk etkinliklerinde birazcık daha sayıcı düşüş var. Yine de var ama bir tabii evet. çocuk etkinlikleri. Süremizi doldurmakla kalmayıp açtık. Evet. E, hepsini, ancak sığdırabildik. Evet, ancak bunlar sığdı. Evet. Belki fuarda karşılaşırız. Ben pazar günü saat 1'de Red House Kids standında olacağım. E, şu şu e, için. E, Salı, Salı günü, günü de e, dünyalı, dünyalı dergi, etkinliği, dergi etkinliği. etkinliği olacak. Belki karşılaşırız. Evet. O halde bugünlük bu kadar. Herkese iyi fuarlar dileyelim. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Çeçin Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki Kitap Dostu sizin okulu sundu